94.9 Açık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam bir konuğum var. Söz program boyunca onda olacak. Programcılarımızdan, dinleyicilerimizden Cenk Akgöl, Terra Incognito. Hoş geldin Cenk. Incognita. Incognita, özür diliyorum. Rica Hoş geldin <gülüyor> tekrar. Hoş bulduk. Ee, çok oldu herhalde. 2011, 7-8 sene oldu bırakalım programı ama... Sen iki kere gitarist yaptık. yaptık. Ee, özel Trevor Boulder programı evet, çok güzel yapmıştı. bir program yapmıştık, güzel yapmıştık. olmuştu. Şimdi bugün de e, bu akşamki konser vesilesiyle e, Gülçin rica etmişti. Ellen Persons Live Project konseri var akşamleyin. Gülçin en doğru Herhalde seçimi yapmış bu programı yapmış. Saat 9'da değil mi? E, konser 9'da 9'da 9.30'da başlayacak. E i̇şte ona hazırlık gibi olacak bu. Evet, yolda ee, dinlersiniz. Biraz retrospective Ellen Persons Project. Çalalım dedik. Ee, kabaca her albümden bir parça seçtim. Çok. Bir tek Walcher Kalçır. Ah Walcher Kal, yok Walcher Kalçır. değil... Tomi. Stereotomy. seçmemiştim. Ee, onun yerine Ayındız e, Sky'dan iki parça seçtim. En güzel albüm. ...Ellen ee, Persons projeden biraz bahsedelim istiyorsan. Evet lütfen. <gülüyor> ee, ...iki kişilik bir gerçekten bir proje grubu. Ee, Prodüktör, e, menajer. E, ...işbirliği gibi düşünebiliriz... E, ...devamlı... ...kabaca aynı e, müzisyenlerden... E, ...yararlanıp... ...11-12 albüm yapıyorlar... ...bir tanesi yayınlanmayan... ...daha sonradan da... E, ...Eric Wolfson'un e, bir müzikal projesi var... Yenia diye... ...Sigmund Freud'un... E, ...Freud'un ile ilgili... ...yaptığı işlerle ilgili... E, daha çok hep böyle tematik şeyler. İlk albümleri işte şey Edgar Allan Poe'nun. En güzel, en güzel albüm bence. Çok güzel albüm evet doğru. Daha ayrıksı değil mi? Evet kesinlikle hiç başka bir şeye benzemiyor. Biraz ben dinlediğimde hafif bir Animals hissiyatına kapılmıştım zaman ben daha doğru düzgün Pink Floyd'la tanışmamıştım. Daha doğrusu detayları bilmiyordum. Tabii sonra bu Orhan Kahyaoğlu'nun muhteşem kitabını okuyup Alan Parsons'ın kim olduğunu öğrendikten sonra bir Animals'la... Hangi bir kitabı? Öyle şey oluyor. Bu Pink Floyd kitabı vardır ya. O Kah Kahyaoğlu'yla. Neyse adını unuttuğum diğer yazar beyefendinin. Şimdi arada bakıp söyleriz. <gülüyor> tamam. Bana biraz şeyi hatırlatıyor ilk albüm. Android Lloyd Beber'in e, böyle müzikallerini hatırlatıyor. 76'da çıkan bir Hı -hı. albüm. E, Alan Persons. Herkes Dark Side of the Moon'la tanıyor evet. zaten. Dark Aslında... Side of the Moon'un işte efektleri, kayıt tekniğiyle... Çok ön planda olan bir albüm olduğu için. Onun öncesinde bir de Atom Heart, bu iş yapan o. Atom Heart Mother'da Alan Psychedelic Breakfast diye adına bir şarkı da var aslında ama tabi var var Dark ama Side'da Dark kadar Side of the Moon'da zaten hani evet. superstar albümun eseri olmuş. Artık. Engineer oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Diğeri de şey Eric Wilson'da, İskoç bir menajer improzar yiyor. Gene memleketlileri Pilot diye bir grubun... Hı -hı. albümlerini yapıyor. Zaten. İşleri de kesişiyor iş e, bazı prodüksiyonlarda. E, Alan Parsons e, gene aynı senelerde ben çok severim o albüm Belki en iyi albümü Al Stewart'ın Year of the Cat Year albümünü the cat. yapıyor. Evet. Gene kabaca hep aynı müzisyenlerle. E, Amerikalı Ambrosia diye bir grup var. Evet. Onun prodüksiyonunu falan yapıyorlar. Sonra bir şekilde e, Rolling Stones'un e, menajeri. Buraya yazdım ismini. ...Andrew, Andrew Old, Oldman... Ee, ...şeydeki Soho'da Denmark Street'te... Bun, ...bütün bu galiba yapım şeyleri... ...şey demiş... ...anılarında Erik Wolfson... ...beni bir odaya kapattı... Ee, ...şarkı yazarlığımı test etmek için... ...bir şekilde onu galiba... ...işte demiş ben böyle şarkılar yapıyorum... ...piyano çalmış her neyse... Portföyüne gidip... Evet... E, bir şekilde ikna etmiş onu. Sen tamam prodüktörlük yap ve artık kendi albümlerini yapmaya başlaman lazım. Kendi yaptığın şarkıları. Elton ee, Persons'la da bu şekilde tanışıyorlar. Gene stüdyolarda ve prodüksiyonda. İlk albüm ortaya çıkıyor. Ee, senin e, sevdiğin evet, parçayı çalalım. Kimseydim. Hem şiiri çok seviyorum şarkı da ayrı bir güzel olmuş. Bunu bir de galiba şiiri şey söylemişti. Lored'in bir albümü vardı. Orada neydi bir ah. Oh. Bizim ikimiz de telefonsuz girdik stüdyo. Şu anda internete de bakamıyoruz. Bakarız. Dilimizin ucunda. <gülüyor> Neyse bir tane de Lored'in böyle bir hatırlayalım. E... Poe ile ilgili. Poe ile ilgili bir albüm vardı. O da onda da Raven çok güzeldi. Çok iyi bir <gülüyor> aktör çok... <gülüyor> seslendirmişti. Raven'la başlayalım o zaman. through my sleeping I had a tap İlk albümden The Raven'ı dinledik. Şarkıyı sunarken hatırlayamadığımız... E, aktörü sen hatırladım. hatırladın. Christopher e, Walken'di. Christopher Walken. O da güzel okuyordu. Ben inşallah yanlış hatırlamıyoruzdur ama öyle hatırlıyorum. İkinci albüm bir sene sonra geliyor. I Robot. E, Bu Isaac da bir uyarlı Asimov Asimov'dan. Evet. Ama burada şöyle bir şey var. E, orijinal e, Asimov'un hikayelerinden... Ilk, ona bir şey deniyor, hikayelerin ard arda sıralanmasıyla bir roman esasında. Hikayecilerden oluşan hı hı. bir roman. Ee, orada bir apostrof var, I, robot diye. Onu kullanmıyorlar. Ondan sonra, Çünkü e, telif, telif birilerine aktörü. satmış Anladım. bir prodüksiyon şirketini Asimov. Bir şekilde ondan kaçınmak için rötüşler yapıyorlar. Şarkı sözlerinde Asimov'un e, bahislerini geçirmiyorlar. E, apayrı şeyler söylüyorlar. Oradan da iRobot, iRobot ben uygun gördüm. Hani, e, bence hani albümü tanımlayan parça. Tanımlayan evet. parça. Biraz çalanlardan da bahsedelim. E, vokalde mesela birçok vokaliste çalışıyor Alan Persons. En çok çalıştıklarından biri de Lenny Zakatek. Birçok e, yiğit parçasında ön plandadır. Gonzalez diye bir grupta çalan bir müzisyen. E, klavyeler Erik Wolfson. Ee, Gitar, Ayn Berenson, e, Bas, David Payton, e, da Davulda, Stuart, Tosh. Bunların hepsi e, Pilot grubundan. Ee, daha sonra e, Ten CC ve şeyde çalan e, Cockney Rebel, o da kendi Hı. projeleri. Orada çalanlar da dahil olacak, e, Stuart Elliot. Kabaca 7-8 müzisyenle 10-12 albüm yapıyorlar Hı. ama... Birçok vokalist değiştiriyor Aslında artık. şöyle bakınca uzun soluklu gruplardan bir tanesi bir yerde. Evet doğru. Son kadro nasıl olacak? Gerçi onu da bir bakıp söyleyelim Son kadroda bir şey dikkatimi çekti herhalde. benim bu akşamki konserde. Jeff Coleman diye bir, çok iyi bir gitarist var. Kayıt masasında Ömer büyük ihtimalle tanır. Çok sağlam bir gitarist. Şimdi ay dinleyelim. Dinleyelim. Albümden Ay Robot albümden Ay Robot'u dinledik. Bu bu arada ikinci albümde e, ilk albüm başarısı sebebiyle Arista Records'a, e, Clay Davis bunları transfer ediyor ve adamlar çok para kazanıyorlar. <gülüyor> e, Eric Wolf'un Monaco'ya taşınıyormuş. <gülüyor> güzel. <gülüyor> i̇yi para. O zamanlar çok iyi kazanılıyor herhalde. Bu, bu sıralar çok öyle evet, büyük güzel. plak satışlarından. Veya streamingten çok para kazanıldığını düşünmüyorum. Ben de kadar. MP3 çıktıktan sonra mertlik evet. bozuldu mu dedin? Doğru artık sadece konserlerden doğru düz para kazanılıyor. Tabii biraz yani müzikten para kazanmakla ne düşündüğüne bağlı ama... ...ben müziğin yaygınlaşması açısından biraz elektronikleşmesinden çok şikayetçi değilim. Yani <gülüyor> müziğin depolanma yönteminin elektronikleşmesinden yani. E tabii işte o kadar villada oturmalarına, <gülüyor> yalıda oturmalarına gerek yok. Evet. Üçüncü albüm Pyramid... Dikkat edersen her albüm böyle şey, e, konuları itibariyle iyi satacak konular. <gülüyor> Edgar Allan Poe. <Gülüyor> Herkesin Asimo. bildiği işte. Hele o dönemlerde Asimov Asimo. zaten. Evet. E, üçüncü albümde de Pyramid. İşte o zamanlar çıkmış bu, ben hatırlarım. E, 80'lerin başında Bilinmeyen diye bir dergi vardı. İşte evet. böyle işte ezoterik şeyler, piramidin gücü, kirliyen fotoğrafları, UFO'lar, Layhat'ları. Bu şey aynı tür şeyler mi? zaten hep yani iyi paraydı. Şey, Fondaniken. E, Aynı i̇şte tabii 73'lerde tabii tabii böyle tanrıların arabaları. Ee, Pyramid Power diye bir Pyramid Power diye bir kitap çıkmış Patrick Flanagan. O zamanlarda çok iyi satan bir kitap. Demişler biz de bunu Hadi hemen. Biz de bunu bir albüm <gülüyor> <Kaçırmayalım>. <gülüyor> yapalım. Ee, voley vuralım diye. Ee, gerçi çok güzel bir albüm. Ee, bence en iyi albümlerinden biri. Pyramid ee, hatırlıyorum aldığım zamanda üniversite sınavına girmeden bir gün önce aldım. Zihin <gülüyor> aynı. <gülüyor> Taksim'in önünde, PTT'nin önünde böyle çekme Kasetçi kaset e, Oradan One More River e, dinleyelim. Gene Lenizaka tek e, söyleyecek. E, yaylı aranjileri e, ve orkestra şefi de Andrew Powell. Andrew Powell kabaca bütün albümlerde yer alıyor. Bir tek Freudianada yok sanırım. E, o Eric Husserl'ın Viyana'da sahnenin müzik halinde. 78 albümleri Pyramid'den One More River.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 One more mile, and one more move One last bridge, and one less loop Parsons Project dinledik. 3. E, albümleri 3. E, albümleri Pyramid'dan One More River dinledik. E, bir ufak düzeltme yapacağız. Şimdi telefonumuza kavuştuk. İyice telefonda kullanmayan yaşlılara dönüşüz Cenk'le birlikte. E, Lori'nin albümünde e, Daniel Defoe ve Steve Buscemi ya da Busemi. Daniel varmış? Defoe mu William Defoe? William Defoe. <gülüyor> tamam her şey birbirine karıştı. Tamam. Çok... Hangisi? William Dafoe, William Dafoe varmış. Yani sanatçı olan, yazar olan değil. E, albümdeki parçaları iki sanatçı olarak bunlar seslendirmişler. Hemen bir düzeltme yapalım. E, şimdi ne? Dördüncü albüm. Eve. Eve de hangi? E, çok satardan? Bu çok satardan değil. Bu galiba Eric Wolfson'ın işte bir e, tarihte öyle diyor. E, plak, liner iç kapağındaki notlardan. E, mühim kadınlar. Jan Dark işte ne bileyim kadın ...kahramanları yapmak istemiş. Ondan sonra vazgeçip... ...genel bir kadın teması üzerine... ...bir albüm yapmışlar. de işte Havva. Allah Allah. E güzel ee, biz bunu bir 8 Mart'ta kullanırız. Kullanır tabii güzel. Ee, ama ben e, albümden... ...albümle aynı anda kaydedilen... ...bir albüm daha yapmışlar. Sicilian Defense diye. Hı hı. Defense diye e, işte Sicilya savunması. Satranç ile ilgili bir albüm. Ama o bir şekilde yapımcıyı ikna edememiş... ...kalmış Rafa koymuşlar Ve o e, Eve'den, Eve albümüne sonradan eklenen, yani remasterında ek parçalarda bulunuyor. Ee, Elsie's Them, From the Sicilian Defense diye e, isimlendirmişler. E, i̇lk başta isimsizmiş bu parça. Sonra e, bu, buraya koymak için e, karar verdiklerinde de... Eric Wolf'sunun o zaman doğan ıı, çocuğunun ıı, torununun Ah çok güzel. Els'in ismini vermişler. 3 dakikalık bir enstrümantal. ...1979'dan bir kayıt dinledik. Else sistem. Şimdi 80'e geçiyoruz. Turn of a Friendly Card. Turn of a Friendly kartta e, ...Kabacı Kumar üzerine bir... E, <gülüyor> e, ...albüm. E, Monaco'ya taşınmıştı. Monaco'da neyle meşhur? Kraliyet ailesi kadar. E, Kumarhaneleriyle <gülüyor> de meşhur. Eric Wilson evinin yakınındaki işte e, kumarhanelere gidip, gidip gelirken kumarhanenin müdürüyle tanışıyor. Kumarhanenin müdürü de işte e, ona üstte tepeden kumar alanını gözetleyen yerden şeyi anlatıyor. İşte şöyle hileler yaparlar, biz onları şöyle yakalarız gibi bir sürü bir şeyler işte izleriz, adamlarımız vardır gibi. Bu ağzı açık dinliyor Eric Wilson kumarane müdürünü. Adam da şöyle diyor ya Mr. Monsieur diyor kumarhaneler katedral değildir biliyorsunuz <gülüyor> diyor. Yani burada kumar oynanır o yüzden böyle şeyler olur. E, albüm kapağında dikkat edersen e, bir şey karo papaz var. Evet, Onu vitray şeklinde evet. yapmışlar. Sanki bir Katedralin kiliseden alınmış diyeyim. gibi. O espri de oradanmış. Çok güzel. E, oradan e, Chris Rainbow bu sefer vokalist. Turn of a Friendly Card part one bunu dinliyor. smiling faces and right plastic chains and a feeling cup you Dik 1982'ye. 82'de... ...hem kayıt teknolojileri... ...gelişiyor hem de böyle... ...elektronik enstrümanlar... ...yani enstrümanlarla elektroniğin... ...birleşmesinden doğan bir sürü... ...yeni klavyeler... ...elektronik davullar... ...bir şeyler peydah oluyor. Burada mesela Fairlight denen bir... ...klavye sample, dijital sample... ...klavye çok popüler. Yani Keith Emerson'ın beş tonluk... ...klavyelerinden sonra... ...gitar gibi çalınan klavyelerin ortaya çıkmış olması da... Aynen, aynen. Ee, or ya bu albümün... E, ...soundunu çok belirleyen... ...bir şey olduğu için söyledim. Hı. Ve en çok bilinen e, eserlerinden biri... ...Sirius var. E, Açılışta onunla başlıyor. Evet. I In The Sky albümünden. E, Sirius... ...sanırım... ...spor karşılaşmalarında... Kullanılan, ...en çok kullanılan şeymiş. E, enstrüman tema müziği Chicago Bulls kullanıyormuş. Hmm. Rugby takımı Melbourne Rebels kullanıyormuş. İşte Davis Kupası'nda Fransa tenis takımı bununla çıkmış. Ya adrenalin arttırıcı parça. Böyle bir evet gaz getiren, gaz veren <gülüyor> gaz bir veren. şey. Şey, Sky'yla Sky'la ard arda çalabiliriz onu çünkü böyle geçişi çok güzel. Evet, çok güzel. Zaten Intro Series çok kısaca bir parça. Indigo Sky'ın birkaç tane anlamı var ama bütün anlamlar zaten İlk akla gelen şey gökyüzündeki e, gök hani böyle bir şeyi gözetleyen evet. daha bu, çok mesela pardon. Evet. Kitap yorumlarından gittik deyince e, şimdi ben de çalışmadan gelmişim bu e, Philip K. Dick'in romanından esinlenmiş olabileceğini düşünmüştüm. Ama çok bilmiyorum Doğrudan onu. bir gönderme hmm. yok galiba. Ya yok galiba. Şey işte gene o kumarhanelerdeki surveillance evet. sistem dedikleri gözetleme evet, sistemi işte uydu şey uzak uzaydaki casus uydular falan. Bir de şey vardır her, herkesin bildiği o dolardaki all seeing eye evet. piramitün üstündeki. Evet. Ee, Burada gene aynı müzisyenler çalıyor. İşte dediğim gibi Fairlight Digital Sample klavye albümün tonunu çok belli ediyor. Ardarda arda dinleyelim o zaman. Sirius ve Eye in the Sky. Disca albümünden sonra 84 senesine geliyoruz. Benim de ilk yeni yetme olarak ilk albümün çıktığında Çıkartayım karşılaştığım albümleri, ilk tanıştığım Elon Persons Project albümü Amnia Avani. Yıllarsa o zamanlar ne olduğunu bilmiyordum. Niye <gülüyor> Aman yok bulvarı. o zaman ...Eric Wolfson Atlantiği geçerken bir kimya fabrikasının, kimya firmasının CEO'suyla tanışmış. Adam demiştin şeyin e, İngiltere'nin kuzeyinde Billingham mı öyle bir yer galiba. İşte bir yer şey yapmış yani çalıştığımız o kadar devasa ki demiş instalasyon, boru hatları böyle büyük depolar şey kimya şeyini adam hayranlıkla anlatıyor. <gülüyor> ya demiş ki bir gel gör yani sana müzik müzik olarak vere, sana ilham İhan verecek değil. acayip bir tesis filan demiş. Adam kimya amonyak fabrikası, tesis. amonyak tesisinden gitmiş o Çok hoşbeş etmişler adamla arkadaş olmuşlar. Onun da hakikaten hoşuna gitmiş. E, kop kocaman bir yer e, ve hakikaten bir eveni şey bulvar Bulur. gibi bir yer var. İşte boru hatları, abuk subuk böyle şekiller demiş. Hakikaten yapacağım ne, ben Olur bu bundan. böyle. <gülüyor> <gülüyor> olur bir şey demiş. demiş. O albümü de işte ilk ilk dinlediğim Alan Persons bu e, şeyi çok severdim ben burada. E, Neydi? You Don't Bleed diye bir parçayı sever, seçmiştim ama bir arkadaşım Erkan dedi albümüne adını evet. veren parça hakikaten çok daha güzel. Ya evet You Don't Bleed bir de çok güzel bir parça. ama. O güzeldir ama. evet. Böyle. O ama bir herhalde işte aşağı yukarı aynı gençlik zamanları böyle bir şey. O zamanın falan e, bir şey. 12 yaşında çocuğa daha iyi geliyor. İşte böyle şey <gülüyor> ama bu hakikaten ağırlığı olan bir parçadır oturdukça. O, o zaman amonyak bul var. Amonyo avani. When you can't hear the rhyme and you can't see the reason, why should the hope remain? For a man will be tired and his soul will grow weary living his life. Watch the fire. 94.9 Açık Radyo Koyu Mavi Dessiniz. Bu akşam Cenk Akyolu ağırladık. Programın ismini söyleyemediğim değerli programcı dostumuz. Ee, bu akşam katılacağımız Alan Parsons Project konseri öncesinde size bir ısındırma turuna çıkartmaya çalıştık. Cenk'in muhteşem seçkisiyle. Ee, ben iyi akşamlar deyip, deyip sözü Cenk'e bırakacağım. Bu akşam değerli destekçimize, teknik masamıza e, dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım konserde görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. ...çok konuştuğumuz için iki parça çalamayacağız. Üçünün arasından birini seçtim. Ee, abim çok severdi bunu. İsmi de... E, ...biraz anlamlı geldi bana. Çok, Onu çok çalalım istedim. Gaudi'den. 1980'deki... ...Türkiye'de en popüler Pop, albümleri evet. herhalde odur. Gaudi ile şey olmuşlar. Ben yakından tanıdığım bir Walter Couch'dır. İlk albümüm benim. Ee, Ama Gaudi acayip her, her yerde çalıyordu. Evet. Yani Michael Jackson gibi bir şey olmuştu. <gülüyor> Doğru. Gaudi işte neydi o şarkı? La Sagrada La Familia Sagrada çok Familia. popülerdi. Evet. Ama dediğim gibi ben biraz daha hani kişisel bir seçim yapayım dedim. E, abim çok severdi bunu. E, Nur içinde yazsın diyeyim. E, Close <gülüyor> to Heaven e, ben de sevdim o da çok severdi. E, Birlikte dinleyelim. Dinleyelim. What